Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü ala resulina Muhammed ve âle âlihi ve sahbi ecmaîn. Geçen dersimizde Mümin Suresi'nin son olarak 60. ayet-i kerimesi üzerinde duruyorduk. Ve bu ayet kerime ibadetin özü olarak bilinen e, dua'nın, dua'nın Cenab-ı Allah tarafından kabul edilmesini dile getiren dolayısıyla bizim dua eden olarak Allah'ın duamıza karşı nasıl bir tepki ya hisset tepki kelimesi diyelim vereceğini göstermektedir. Çünkü ﷺ Rabbumun du'oni estejiblekom. Rabbiniz dua edin, ben de duanızı kabul edeceğim demiş. Rabbiniz, dolayısıyla e, kullar Rabbi ne seviyede yani ister sağlam bir iman ile isterse öylesine ifade yerindeyse ona Rab diyerek yalvarmış ve inanmış olsunlar. Ona samimi olarak bütün kalpleriyle yöneldikleri vakit o dua etmeleri zaten onların Cenab-ı Rabbül Alemin'in kendilerinin rububiyetini yani kendilerine Rab olduğunu kabul etmiş oluyor ve öyle dua ediyorlar. Cenab-ı Allah da bu manada dua eden herkes otomatikman Allah'a dua etti mi onu Rab edineceği için o da diyor ki ben de sizin duanızı kabul ederim. Duanın kabulü Belki geçen dersimizde söylemedik ama önceki derslerimizde yeri geldikçe hatırlattık. Aleyhissalatü Selam Efendimizin de bir hadis-i şerifinde belirtildiği gibi dua mutlaka kabul edilir ama bizim istediğimiz gibi değil. Veya anın kabul edilme şartları vardır, kabul edilmesinin gecikmesinin sebepleri vardır. Bunlar hadis-i şeriflerde ve ilgili açıklamalarda geniş geniş ortaya konulmuştur. Mesela ilk elde ve ilk hatıra gelecek olanlardan birisi. Dua adabı ile ilgili yazılmış eserler. Bunların en klasiklerinin başında gelen İmam Nevebi'nin El Eskar isimli kitabı mesela. Şimdi Cenab-ı Allah'ın bir hadis-i şerifte belirtildiği üzere diyor ki Allah'ın kabul etmeyeceği hiçbir dua yok. Ama duayı bir ya kendisine dua edildiği gibi, istendiği gibi kabul eder. Kuluna istediğini verir, istediği gibi. Yahut o duasını kabul etmez, onun karşılığında ona mükafat verir ahirette. Ya da o duasında istediğinin mukabili, karşılığı olan bir belayı, bir musibeti, bir sıkıntıyı ondan uzak var. Bu manada dolayısıyla bazen biz e, dua ediyoruz olmuyor dememiz bu ait kelimeye göre ve Peygamber Efendimiz'in bu izahına göre nedir? Doğru değildir. Çünkü Cenab-ı Allah kayıtsız ve şartsız. Siz bana dua edin, ben de duanızı kabul edeceğim. Ancak başka yerlerde insan diyor veya bil insanu bişri duaehu bil cahillik ederek hayra dua eder gibi kendi aleyhine şer olacak şeyleri de ister. Dua ederken dolayısıyla ne istediğimizin farkında olmalıyız. Aleyhimize olacak dualarda bulunmamalı. Mutlak hayır şeyler vardır. Mutlak şer olan şeyler vardır ve hayır da olabilen, şer de olabilen şeyler vardır. Mutlak hayırlı mutlak olarak isteyeceğiz. Ya Rabbi imanımız artır. Ya Rabbi beni cennette girecek kulların arasına koy. Ya Rabbi mahşerde beni zor durumda bırakma gibi. Bunlar mutlak hayırdır ve bunlar kayıtsız şartsız istenir. Ya Rabbi iman üzere bizleri yaşat, iman üzere öldür. Müslüman olarak yaşayalım, mümin olarak ölelim. Bunlarda herhangi bir kayda gerek yok. Olmaz daha daha doğrusu. Yani ya Rabbi ben sana itaat edersem sen de mümin olarak benim canımı al. Kendine bu kadar güven olmaz ki. Her halükarda Cenab-ı Allah'ın rahmeti bizim hatalarımızı da affedecek kadar geniştir ama ya Rabbi beni Müslüman olarak yaşat. Mümin olarak canımı al. Aleyhisselatü bir duasının tercümesidir. Bu gibi mutlak hayırlarda bu şekilde dua ediliyor. Bir de mutlak şerler var. Ya Rabbi bilmenen veya bilerek sana ortak koşmaktan sığınırım. Bu duaları ve benzeri Ya Rabbi beni her türlü masiyetten koru. Günahtan koru. Bunlar mutlak olarak istenecek denmesi gereken şeyler. Bir de Hakkımızda hayır mı olur, ker mi olur bilemeyeceğimiz işler var. Ve gencimiz evlenecek. Ya Rabbi filanı bana nasip et. Bilemezsin senin için hayırlı mıdır, değil midir? İşte fakat dinim ve ahiretim için, dünyam ve ahiretim için hayırlıysa onu bana nasip et diye duayı. Ki senin dediğin olursa bari Hayrıyla beraber senin dediğin o. Ya Rabbi plan evi almayı bana nasip et. O ev belki senin türlü türlü sıkıntılara maruz kalmanakse olabilecek. Ya öyle bir mekan olacak. Onun için bu hayırlı da olabilir, şer de olabilir. Helal parandan alabilirsin. Haram olmayan bir istekte bulunmamış olabilirsin ama bunun senin için hayırla beraber gelip gelmeyeceği belli ise de, belli değilse sen de hayırlı olması kaydıyla Allah'tan. Dolayısıyla dua ederken bizim gerek dua lafızlarında, gerek duaya bakışımızda ve dua ile ilgili beklentimiz açısından bir takım hususlara riayet etmemiz gerekiyor. Bunlar. İlgili kitaplarda geniş geniş açıklanmıştır. Bu kadarcık bir alümatla burada yetinelim. Dua etmek aynı zamanda kulun Allah'ın huzurunda kulluğunu itiraf etmesi, aczini itiraf etmesi, yetersizliğini itiraf etmesi ve Rabbine ihtiyacının sürekli olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Onun için Dua etmemek bir manada Allah'a başkaldırmak. Arkasından bundan dolayı ayet-i kerime böyle devam ediyor. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti. Hiç şüphesiz bana ibadet etmeyi büyüklüklerine yedirmeyenler, bana ibadet etmek hususunda büyüklük taslayarak ibadet etmeyenler, Burada da dua ile ibadet eş anlamlıdır. İkisi birbirinin yerine çok rahat kullanılır kelimelerdir. Aynı manayı kastayım. Bana ibadete karşı büyüklük taslayanları e cehenneme Onlar dünyada ibadete karşı büyüklük tasladılar öyle mi? Allah da cehenneme onları küçülterek sokacak. Alçalmışlar ve küçülmüşler olarak onları cehenneme sokacak. Bundan sonraki 61. ayet-i kerime niçin Allah'a ibadet etmemiz, dua etmemiz gerektiğini anlatıyor. Çünkü duada genelde henüz fiilen sahip olmadığımız nimetleri isteriz. Henüz karşı karşıya kalmadığımız bela ve musibetlerin bizden uzaklaştırılmasını isteriz. Yani duanın mevzuu genelde istikbali ilgilendiriyor. Bir manada Ya Rabbi şu anda namaz kıldık. Kıldığımız bu namazı kabul et dememiz de bir manada istikbal ile alakalı. Gelecek ile alakalı. O bakımdan Cenab-ı Allah bakın diyor siz bana dua ve ibadet ederken geleceğiniz için bir manada benden bir şeyler istiyorsun. Bunları ancak benim vereceğimin bir delili var sizin bu dünya hayatınızda. Dolayısıyla ibadeti ihmal etmeyin demeye getiriyor. Bundan sonraki ayetler. Çünkü diyor sizin şu hayatta kaldığınız ve ibadet etmenize elverişli olan bu ortamı yakın ve uzak çevrenizi, yerleri ve gökleri vücut mekanizmalarınızı İhtiyaçlarınızı ve bunların karşılanmasını ben yarattım ve ben takdir ediyorum. Ve bunu ancak ben kadirim, ben yapabilirim. Benden başkası bunları yapmış olamaz ve yapamaz. Bunları sürdüren de benim. Dolayısıyla dua ederek benden gelecek adına isteyeceklerinizin delili ve teminatı şu anda ayet-i kerimede dile getirilecek ve bizim içinde bulunduğumuz vakadır diyor Cenab-Allah. Ne diyor? Altmış birinci i kerimeyi okuyalım. Dikkat buyurun. Allahu cəlal lakumü laila lteskunu fihi İçinde yani o vakitte sükun ve huzur bulmanız için geceyi sizin için yaratan gündüzü de görebileceğiniz şekilde aydınlık yaratan Allah'tır. Allah odur ki geceyi içinde sizin için sükun bulmanız, gündüzün de evrenizi görebilmeniz maksadıyla bunu sağlamak için yaratan. Gece ve gündüz aslında adeta İnsanın sahip olduğu afaki ve enfüsi nimetlerin arasındaki çizgi gibidir. Gece ve gündüz nasıl meydana geliyor? Gökteki güneşin hareketiyle ile meydan. Ama aynı gece ve gündüz biz ve dünyadaki çevremiz üzerinde de ciddi etkileri olan bir Birer vakaa birer zaman dilimidir. Bir diğerinden çok farklı. Gece ve gündüzden gündüzün bitkilerin ve insanın nefes alması ve metabolizmasının değişmesinden tutun insanın geceleyin ayet-i kerimede belirtildiği gibi uykuyla sükun bulmasına gündüzün çevresini görerek iş çalışıp iş yapmasına niçin burada gündüzü görücü? Çünkü gece karanlığında işimizi o kadar rahat göremiyoruz. Ya bakmayın şimdi aydınlanmalar bilmem neler. Fakat buna rağmen yine de insan vücudu hala tıbben tespit edildiği üzere en güzel dinlenmesi, en faydalı uyku gecenin belli saatlerinde gerçekleştirilen gündüzün de yapılabilen faaliyet ve dinçlik geceyle hiç kıyas edilmiyor. Bunu özellikle vardiyalarda çalışan insanları da görebiliriz. Vardiyaları sürekli olarak gece, sürekli olarak veya çok uzun diyelim ki 6 ay gece gündüz olanların ifade ise vücutlarının kimyası bile bozuluyor. Bu bakımdan Cenab-ı Allah'ın gece ve gündüzü adeta afaki ve enfusi nimetlerin ortasında veya ikisini birbirinden ayıran bir çizgi olarak zikretmiş olması çok önemlidir ve buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi gece ve gündüzün gerçekleşmesi hem alemin yani yukarıdaki semavi alemdeki tehavvülatın bizim üzerimizde bıraktığı bir etkisi vardır. Hem de aynı şekilde kainatın üzerinde yani yeryüzü ve yeryüzündeki canlılar üzerinde hatta cansızlar üzerinde de etkileri vardır. Geceyle gündüz arasındaki ısı farkı özellikle çöllerde mesela çok fazla oluyor. Ya karasal iklimlerde, çöl ikliminde. Bunun neticesinde orada artık zaman içerisinde eğer kayalık var idiyse hemen hemen kalmadı. Toprak oldular. Kim bilir kaç binlerce, on binlerce veya milyonlarca yıldan beri. Bu geceyle gündüzün bir neticesi. Yani bizim üzerimizde de etkileri var, çevremizin üzerinde de etkileri var ve Allahü Teala diyor ki Bakın bunları ben yarattım. Dolayısıyla duanızda isteyeceklerinizi de benden isteyin yanlış adrese gitmeyin. İbadetinizi bana yapın yanlış uydurma ilahlara yapmayın. Dolayısıyla şeriatinizi de kainatınıza şeriati koyan kainat şeriatini koyan benim. Güneşin mesela Yasin suresinde belirtildiği gibi aşamsız tecrühli müstakrir laha Güneş bir örnek burada. Güneşin kendisi için tayin edilmiş, Güneş kendisi için tayin edilmiş bir karar noktasına kadar akıp gider. Onun akışında dünyanın etrafında dönüşünde, güneşin hareketinde ve dolayısıyla bütün gökteki aylukatın hareketinde Belli bir ölçü, belli bir sistem, belli bir zamanlama ve belli mikyaslar, birimler, ölçü birimleri vardır. Her şey son derece dakik. Bunları sizin için, hayatınız için, yani gök ve daha doğrusu gece ve gündüzün sınır teşkil ettiği semavi alem ile, üst alem ile Alt alem, afaki ve enfusi ayetleri sizin için yaratan Allah'tır diyor. İşte bu sebeple diyor, bana ibadet etmelisiniz. Bir önceki ayetlerin mantığıyla bundan çıkılıyor zaten buraya varılıyor. İnne Allahu ale'n Şüphesiz Allah bunları örnek olarak zikrediyor. Yaratmış olması sebebiyle İnsanlara pek lütufkardır. İnsanlar üzerinde çokça lütufları vardır. Sayılamayacak kadar çok. Ve lakinne ektheren nâsi Fakat insanların çoğu şükretmezler. İnsanların çoğu şükretmezler. Buyurun. Yağmur yağmadı. Veya yağdı. Az yağdı, çok yağdı. Kimisi şükreder, kimisi etmez. Yağmurun az önce bahsettim ya, zararlı ve faydalı olabilecekler için dua ederken ondan hayırlı olanı istememiz lazım. E peygamber yağmur için dua ettiği zaman, Ya Rabbi bize fayda verecek zarar getirmeyecek bizim su ihtiyacımızı ve davarlarımızın su ihtiyaçlarını, ekinlerimizin su ihtiyaçlarını karşılayacak olanı ver bunları telef olacak olanı verme. geliyoruz peygamber efendimiz bir cuma hutbede iken bir bedevi geliyor ya Resulallah diyor ekinlerimiz kurudu, davarlarımız telef oldu. Ne olur Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam derhal ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi bizim için bizi sulayacak, ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Yağmur. Zannederim ravisi Enes Sadiyallahu Anh'dır veya bir başka sahabidir ama hatırımda o kaldı. Diyor ki Gökte bir parçacık bulut gözüküyor. Resulullah duasını bitirir bitirmez sağdan soldan bulutlar toplanıp kümeleşti. Öyle bir yağmur yağdı ki evlerimize diyor duvarların diplerine sürüne sürüne yağmurdan daha az etkilenmek için Duvarların diplerine sığınarak sürüne sürüne vardık. Ertesi Cuma'ya kadar yağmur yağdı. Ertesi Cuma ya aynı adam veya bir başkası kalktı. Resulullah Rasulullah Vesselam kubbedeyken diyor ki ya Rasulullah bu yalan yağmur da bu kadar çok yağdı ekinlerimiz bu sefer Önceleri yağmursuzluktan telef olurken, şimdi yağmurdan telefon olacak. Ekinlerimiz, ağaçlarımız, mahsullerimiz, davarlarımız. Peygamber aleyhissalatü selam bu sefer Ya Rabbi diyor. Üzerimize değil çevremize. Dağlara, tepelere diyor yağmurluya. Herhal diyor, bulutlar dağıldı ve güneş parıl parıl göründü. Bir hafta göremediğimiz güneşi görmeye başladı. Şimdi bazıları iman olmayınca cehalet gelir. Efendim işte niye işimiz bu aya mı kaldı? O senin işindir. İşimiz değildir. Evet bizim işimiz duaya kaldı. Kalmadı diyorsan sen bilirsin. Hani derler ya eskiden bari dinime dahleden Müselman olsa dinime tahleden veya Müselman olsa yani dinime dil uzatan bari Müslüman olsa yani Müslüman mısın değil misin bilemiyoruz fakat Müslümanın da konuşacağı şekilde konuşmuyoruz Bir şey gördüm tabi paylaşıldığı için ismen zikretmekte de bir sakınca yok. İzmir'de efendim e, Liberal Parti şube Başkanı yazmış. Efendim diyor tabi bu dilekçedeki işsizaya bakın müştülüğe yazmış veya Diyanet Başkanlığı'na. Efendim diyor. Dua ettiniz, hoca efendiler veya din görevlileri dua ettiniz, yağmur yağdı, bizi sel götürdü. Duanız kabul oldu. Bir de diyor şu ekonomik hayatın düzelmesi için dua ediniz. Az önce duanın adabından bahsetti. Duanın adabından birisi de kula gerçekleştirilmesinin kul ile alakası olmayan, ve kulun duasının kabul edilmesine mani olmayan hallerin bulunması şart. Bazıları da niye dua kabul edilmiyor diye de itiraz ediyor. Peygamber Hazreti Selam bir hadis-i şerifinde de böyle diyor. Kişi diyor saçı sakalı birbirine karışmış, toza bulanmış, yorulmuş, argın, bitkin. Çaresiz kalmış. Ellerini kaldırır ve Ya Rabbi Ya Rabbi dua eder. Ama yediği haram. İçtiği haram gidiyor haram bunun duası nasıl kabul olacak bu bir İkincisi, dediğim gibi dua biz beşer olarak gücümüzün gerçekleştirmeye yetmediği şeyler için özellikle istenir Burada bardak su yanında duruyor veya istesem gidip bir bardak su alıp içebilirim Rabbi bana su ikrammet veya bardak gelsin içeyim. Böyle sünnetullaha, tabiat kanunlarına muayir kanunlar olmaz. Dualar olmaz. Bir de ekonomik hayatın veya başka şeylerin düzelmesi için Cenab-ı Allah'ın bu hususta koymuş olduğu kanunların kabul edilmesi ve tatbik edilmesi lazım. Liberal parti eğer bildiğimiz liberalizmden geliyorsa ki öyledir. Liberalizm bir defa şeriatı kabul etmez. Şeriatı kabul etmeyen bir eda ile hareket edeceksin. Ondan sonra şeriata göre kurgulanmayan bir hayatın haydi düzelmesini isteyeceksin. Allah kimseyi cahil düşürmez. Cehalet böyle bir şey. Onun için insanların diyor çoğu şükretmez. Şükür için bilinç gerekir. Yani sahip olduğu lütuf ve nimetlerin farkında olmak gerekiyor. Onun için ne diyor? İnnallâhe lezû fadlin alennâs Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerindeki fazileti, lütfu, keremi, ihsanı pek boldur. Ama insanların çoğu şükretmezler. Sen, Allah'ın senin üzerindeki lütuflarını bilmiyorsa bir, Sence lütuflarını daha çok arttırması gerektiği alanlar da olabilir. Allah'tan istemenin hududu yok meşru olduktan sonra. O zaman o istediğine uygun senin yapman gereken şeyler varsa onu da yapacaksın. Onun için bazı ilim adamları derler ki dua iki türlü. İyi dua, kavli dua. Fiili dua bizim duamızla isteyeceğimiz işi isteyeceğimiz işin gerçekleşmesi için sünnetullah neyi gerektiriyorsa onu yapmamız halinde, bitirmemiz halinde fiili duamızı yapmış oluruz. Ama ondan sonrası var ki bunu fiillerimizle biz gerçekleştiremeyiz. Söz gelimi, karlamızı ektik, daha doğrusu biçtik vaktinde, vaktinde usulüne göre ektik. Vaktinde efendim ben söyleyim usulüne göre gübresini verdik. Yapılması ne gerekiyorsa vaktinde sırasında yaptık. Ondan sonra o mahsulün yerden yetişip boy vermesi, olgunlaşması ve istediğimiz şekilde verim, verimini alabilmemiz için işi Allah'a bırakacağız. Burada dua, tavli dua devreye giden. Veya Öğrencimiz imtihana girecek. Veya arkadaş ben mühendis olmak istiyorum, doktor olmak istiyorum. Bunu olmak istiyorum, bunu olmak istiyorum. oturduğumuz yerde ya Rabbi ben, beni doktor yap, beni mühendis yap, beni öğretmen yap, beni zengin yap. Oturuyorsunuz ama hiçbir esvaba tevessül etmiyorsunuz. Haşa böyle bir dua Allah'la dalga geçmez. Fiili dua eğer yapılması gerekiyorsa o fiili duayı yapacaksın. Ondan sonra arkasından kavli duayı da yapacaksın. Dolayısıyla o ekonomimizi düzeltmesi için dua edin. Diyen kendisini zeki zanneden. Fakat şükretmeyenlerden doğumluktan olduğu belli olan o ve benzerlerine diyoruz ki sizler ekonominizin düzelmesi için yani Türkiye'nin de düzelmesi istediği şeyin de siz bir partisiniz. O zaman diyeceksiniz ki arkadaş ben bu ülkenin ekonomik düzeninin bozuk olduğunu görüyorum. Ve dolayısıyla bunun da düzelmesi için işte Kur'an'dan mülhem, sünnet-i seniyeden, İslam'dan mülhem böyle bir sistem teklif ediyorum. De. Ve bunun gereklerini yerine getirmek için elinden gelendeyse yap. Biz de böyle ortaya çıkarsan senin arkandan gideriz Müslüman olarak. Ama mı? Şartları gelince, üzerimize düşeni biz sonuna kadar yapınca, yaptığımız zaman göreceksin ekonomi de düzelecektir. Düzelmesini istediğimiz başka şeyler de düzelecek. Ailenin çökmesinden şikayet et. Bundan şikayet et, bundan şikayet et. Fakat şikayet ettiklerin hiçbirisini ıslah etmek için bir çözüm üretme ve bir iş yapma. Ondan sonra niye bozuluyor? Bozan sensin diyor. Bir hadis-i şerif var. Ne halen söyleyeyim bazı şeyleri Cenab-ı Allah bazı şeylere bağlı. Bir toplumda diyor faiz yaygınlaşırsa Mutlaka onlara diyor yağmur yağdırılmaz. Bakın niçin? Çünkü faizle birilerinin kanını emiyor. Bir azınlık elinde parayı, serveti, gücü bulunduran bir azınlık o güçten mahrum olanların kanını kele gibi emiyor. Cenab-ı Allah da onlardan bu şekilde toplu olarak intikam alacak. Ve buna benzer. Bak paran burada fayda vermeyecek. Paran var ama alacağın buğday yok. Yiyeceğin ekmek yok. Ya başka bir şekilde Cenab-ı Allah çünkü diyor ki ne diyor? يَمْحَقُ riba ve وَيُرْبِ sadakat. <الصَّدَقَة> Allah faizi mahveder. Yerle bir eder. Faizin bereketini giderir. Ama sadakaları bereketler. Görünüşte bir terslik var değil mi? Maiz, paranın para kazanmasıdır. Ya kazanan bir şey allah Teala bereketini yok eder diyor. Ha, ey liberaller, ey demokratlar ve ey dinin dışında toplumsal ve ahlaki hayata, sosyal hayata, iktisadi itikadi hayatta olduğu gibi İslam'dan çözüm aramayanlar. Her türlü problemin çözümü ancak ve ancak İslam'dır. Bugün yalnız Türkiye için değil bu, bütün beşeriyetin problemlerinin temeli vahiden uzak bir hayat ve bir dünya sistemi içerisinde yaşıyor olmak. Bunda egemen olanlar ister siyonistler olsun, ister başkaları olsun, ister e, mülhitler olsun, kafirler olsun, şunlar olsun, bunlar olsun fark eden bir şey olmaz. Eğer ki Allah'ın nizamına uygun bir mekanizma yoksa ve ona göre işlemiyorsa hayat sistemi, düzeni, akışı, dama göre gitmiyorsa ondan bir şey bekleyemez. Ya Rabbi biz faiz almaya devam edeceğiz. Ya Rabbi biz kapitalist sistemin argümanlarını kullanmaya devam edeceğiz. Veya sosyalist veya komünist ne dersen ne kullanırsan kullan. İslam dışı sistemler üzerinde devam edeceğiz. Ama bununla birlikte sen bizi açlıktan, sefaletten, fiyatların yükselmesinden, vesairesinden kurtar. Zaman mantığında böyle bir dua olmaz. Çünkü uygulanan sistemin doğuracağı neticeleri Cenab-ı Allah belirtiyor zaten. Az önce söylemedi mi? Kafirlerin duası boşunadır diyor cenayaitler. Hiçbir işe yapamaz. Ve ma duaa'ul kafirin illa fi Kafir olarak Allah'ın sünnetine de uygun dua edemez ki. O halde bizim için gerekli olan ve öncelikli olan bu âlarımızı, bu fiili olanı ile, kavli olanı ile ve ifade edildiği gibi kalbi olanı ile ne yapmamız lazım? Allah'a, daha doğrusu İslam'ın öngördüğü Hikam'a göre eline getirir. Cenab-ı Allah yağmur duasına çıkarsanız veya yağmur duası yaparsanız veya başka dualar yaparsanız, toplumsal hayatın böyle olmasına şart, başlama, baş, şart olarak bağlamadığı bazı nimetler var. Mesela Allahü Teala kullara nimet ihsan etmek için insanların mümin olmalarına şart koşmuyor. Dünyeli nimetleri bazen kafire belki daha fazla da bağışlayabiliyor. Onun elde edilmesinin şartları var. Yağmur duasını Cenab-ı Allah illa hayat sistemimi emrettiğim şeriatı, dini dört başı mamur bir şekilde uygulayacaksınız. Ondan sonra yağmur duanızı kabul edeceğim diye bir şart olmadığı için bunda şeran dua etmekte bir sakınca görmüyoruz. Ama dediğim gibi. Yok iş, ekonomiyi düzeltmeye gelince, ahlakı düzeltmeye gelince, efendim siyasal sistemi, ekonomik sistemi, eğitim sistemini, evet aile yapısını, toplum yapısını, insanlar arasında merhameti, sevgiyi, kardeşliği, muhabbeti, kucaklaşmayı yerleştirmek istiyorsan Allah'ın dinine dönmek zorunda. Bunun başka yolu. Başka bir imkanla, başka bir yolla bunu sağlamak, Asla mümkün değildir. İşte Cenab-ı Allah bize diyor ki gece ve gündüz az önce bahsettiğimiz gibi enfusi ve afaki ayetlerin yani Allah'ın varlık ve birliğinin kesin delillerinin adeta ayrımcı, ayırıcı çizgisidir. Bu çizgiye dikkat edin diyor. Ben netice itibariyle geceyi size lütuf olmak üzere orada sükun bulmanız için gündüzü de aydınlık kıldım. Bayihiyetinizde gidip gelmeniz tasarrufta bulunmanız için. Bu benim kanunumdur. Dolayısıyla uyumanızın da ek kanunları varsa benim şeriatime göre olacaktır. Uyanıklık olma halinizin de ek kanunları varsa benim şeriatıma göre olacaktır. Olduğu zaman ben de üzerinize rahmetimi yağdırırım. Ve siz şükredenlerden olursunuz. Ama böyle olmazsanız çoğulluktan olursunuz. Yani insanların çoğu şükretmezler. Bir arasına katılır. Bundan sonraki ayet-i kerime zaten bunu başka bir şekilde pekiştiriyor. Sa'idu billah. İşte bunları yapan Dualarınızı kabul etmekten tutun dünyada hayatınızı rahat bir şekilde yaşayabilmeniz ve yürütebilmeniz için gökten yere kadar bütün kainatı sizin için sizin hayatınıza elverişli bir şekilde yaratmaya kadar bütün bunları yaratan Rabbiniz Allah'tır. Haliku kulli şey Her şeyi yaratan Rabbiniz Allah'tır. Bunları yaratan, bunları yapan siz gör, bunları görüyor, bunları biliyorsunuz. Bildikleriniz sınırlıdır. Bilmediğiniz daha nice şeyler var. Her şeyin yaratıcısı Rabbiniz Allah'tır. O halde la ilahe illallah. Kur'an-ı Kerim'in insanlardan ne istediği Öyle zor bir bilmece değildir. Anlatılması da uzun sür. Kur'an-ı Kerim'de işte bu ayet-i kerimelerde görüldüğü gibi bizden kendi zatıyla bizim üzerimizdeki hakkı itibariyle istediği bu iki şeydir. Bir, onun rububiyetini kabul etmek. İki, onun uluhiyetini kabul etmek. Onun rububiyetini kabul etmek yani her şeyi yaratan odur. Bütün kalbimizle alemlerin Rabbi olduğuna iman etmektir. Uluhiyet ondan başka hiçbir ilah yoktur. Demek ise Ya Rabbi her şeyi bize yaratan, bizim için yaratan emrimize veren, bizi bunlardan istifade edebilecek habiliyet ve imkanlarla donatan sensin. Bu Allah'ın rububiyetini kabul etmek. O halde Ya Rabbi sen benim için ne emretmişsen odur Neyi yasak etmişsen de ondan uzak kalacağım. Bana ne emrettiysen kabulümdür. Bana neyi yasakladıysan benim için yasak bölgedir. Ben bunu kabul eder, bunu iman ederim. Bunların dışında aykırı ne bir emri ne de bunlara aykırı bir yasağı kimseden kabul etmem. Çünkü ben emir ve yasak koymak yetkisini hayatım için değerler, vaz etme yetki ve selahiyetini yalnız sende görüyorum. Yani biricik benim egemenim kainatın egemeni Rabbi sen olduğun gibi Haliki ve Maliki sen olduğun gibi benim de biricik egemenim Halik'im ve Malik'im mutlak sahibim, egemenim yalnız ve yalnız sensin. İşte Rabbul Alemin ve la ilahe illallah budur. Her şeyin Rabbi olması demek Buna iman edilmesi demek kısaca budur ve Allah'tan başka ilah olmadığının manası da kısaca bu. İşte bu yönüyle baktığımız zaman İslam gerçekten anlatılması ve anlaşılması zor bir din değildir. Bu esası insanlar kavrayabilseler gerisi onlar için çok kolay. Ve Müslümanlar ve İslam'a davet edenler Allah'tan Allah alemlerin Rabbidir. Ve yalnız ona ibadet eder, yalnız ondan yardım dileriz. Bu da la ilahe illallah'ın bir başka ifadesidir. Bunu yani Allah'ın rububiyet ve ilim uluhiyetini anlayabilir ve anlatabilirsek insanlara İslam'ın hakikatini, özünü de yapmış oluruz, ulaştırmış oluruz. Zaten icmali iman dediğimiz şey kafir bir kimsenin imanla girmesini sağlayan şey nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani ben Allah'ın benim için şeriat ve değer koymasına iman ettim. Birinci güç odur bu konuda. Yalnız ondan şeriat kabul ederim. Ve bu şeriatı bana getiren, bu şeriatı bana bildiren ve bu şeriatı nasıl hayata geçireceğimi bana anlatan da odur. Muhammedun Resulullah da o demek. Muhammed Ali. Ey ya Rabbi ben senin uluhiyetini kabul ettim. Ondan sonra senin şeriat indirdiğini de kabul ettim. Şeriata gelince zaten Kur'an indirmişsin. Oradan bakar. işimi hallederim. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzı ve manasının anlaşılması için bir rasule indirilmesi gerek yoktu. Dağın başına indirilirdi. Gidin oradan alın. Anladığınızı yapın derdi. Bu Kur'an'ın Hayata tatbiki asıl maksat. Hayata tatbik edilmeden bu Kur'an'ın manaları, gerçekleri, hak, hakikatleri, hedefleri, istedikleri de ne yapmaz? Hakuk. Onun için bu Kur'an Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ashabının yaşadığı şekilde yaşandı. Öyle ki Hasan-ı Basri öyle diyor. Ben diyor tane sahabi gördüm. Ve yani kırk küsur sahabi gördüm. Hepsi yeryüzünde yürüyen birer Kur'an-ı Kerim'di. Hepsi yeryüzünde yürüyen birer Kur'an-ı Kerim'di. İşte örnek Müslüman ve İslam toplumu budur. Müslümana bakıldığı zaman, onun davranışlarını okuduğumuz zaman her bir davranışının bir veya birkaç ayet-i kerimenin hayata aktarılmış şekli olduğunu görmemiz lazım. Anlayabilmemiz lazım. Bunu yapabilmek için de Resulullah'ın bu Kur'an'ı nasıl anladığı, nasıl yaşadığı ve nasıl tabbik ettiğini bizim de bunu onun anlayıp tabbik ettiği şekilde hayata nasıl taşıyacağımızı bilmemiz bunu gerektirir. İşte Allah'ın rububiyet ve ile. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberiyeti bu dinin esas. Biz bu dini bu şekilde bilir, anlar ve idrak edersek insanlara da bu çerçeve içerisinde çok rahat idrak e, anlatabiliriz, kavratabiliriz. Ondan sonra diyor ki Yani Cenab-ı Allah her şeyi yaratan olduğuna göre alemlerin Rabbi olduğuna göre Ondan başka ilah olmadığına göre siz bu hakikatlerin gereklerini yerine getirmeniz gerekirken nasıl olur da bu hakikatleri yerine getirmeyip yan çiziyor gerisi geri kaçıyorsunuz? Nereye gidiyorsun? O zaman çok özlü bir şekilde Cenab-ı Allah Allah'ın ayetlerine karşı bu şekilde yan çizip geri dönüp gidenlerin akıbetini Cenab-ı Allah kısacık Ayatik kelimeyle hatırlatıyor burada. Başka yerlerde uzun uzun kıssalar da bunu anlatmış. Burada da bu şekilde özetliyor. Nitekim bu surede de şimdiye kadar özellikle e, Firavun kalmayı anlatıldı. Ama burada onun özetini veriyor. Görün ki Estağfirullah. Kedalke yufukul kanu bi İşte Allah'ın ayetlerini inkar edenler Gerek kainattaki ayetler, varlıklarındaki yarattığı varlıklardaki ayetleri, gerek resullerine ve biz günümüz Müslümanları için, dünya insanları için daha doğrusu son resul Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a indirmiş olduğu Allah'ın ayetlerini inkar edenler bu şekilde haktan başka tarafa döndürülür. E "Niye öyle olsun ki?" diyor. Bundan sonraki ayeti kerime adeta. Çünkü diyor Allahu Rabbi cennetin kralı, cennetin kralı. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Yarattı. Hem de size suret verdi ama suretinizi de oldukça güzelleştiniz. Onun için Aleyhisselatü Vesselam'ın aynaya baktığı zaman yaptığı bir dua vardı. Allah'ım suretimi güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştiniz. Evet. Suretiniz Dediği kadar güzel olsun. Suretimiz gerçekten en güzel suret. Allah'ın yaratmış olduğu bütün canlılar arasında. Yani takvi değil, değil mi? Sureti en güzel varlık biziz. Boyu posu, pekli şemaili en güzel. Ama bu güzellik ahlak güzelliğiyle bir değer ifade. Çünkü güzelliğinin fitnesine kapılan nice kimse var. Erkek de kadın da ve nice kimseleri o güzellik fitnesiyle fitnelere düşürmüş. Neden? Çünkü o güzel suretle birlikte güzel siret, yaşayış, ahlak yok. Ama Suret bizim eserimiz değildir. Allah'ın eseridir. Ama siret bizim irademizle ortaya koyduğumuz bir şey. Ve biz suretimizden değil, siretimizden sorumluyuz. Dolayısıyla Allah'ın yarattıklarından hiç kimseyi hılkati itibariyle tabiatımıza çirkin belki gelebilir ama onun çirkinliğini yermek manasına dile getiremeyiz. Nitekim şu anda ismen hatırımda değil. Çirkinliğinden dolayı birisi birisine bir şeyler söylüyor. Bilemedim diyor bu sözlerinle ne demek istiyorsun. Halik'i mi ayıpladın mahluk'u mu ayıpladın. Ben çok çirkin olabilirim. Bir başkası çok çirkin olabilir. Ama gözüne öyle gelse bile sen mi başkalarını rahatsız edecek kadar çirkin yaratmadığı için ona bakıp hamd etmene vesile olsun. Bir süre sonra sen o insanın hamdine vesile olduğunu gördüğün için o insana bir nevi minnettarlık dahi ya Rabbi sana hamdolsun ki beni güzel yarattın. O halde beni güzel yarattığın gibi siğretimi de güzelleştir. Öbür kardeş için de dersin ki ya sureti pek güzel değil ama siğreti güzeldir. Onun çirkinliğinin hiç farkına var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında Cüleybib diye bir sahabi vardı. Çok çirkinmiş. Ama Öyle güçlü bir imanı vardı ki Resulullah onu çok seviyor. Bir gün pazarda Peygamber Efendimiz Cüleybi'yi arkasından görüyor ve gidip onu bir güzel kucaklıyor. Ne güzel latife yapıyor onu. Diyor ki bu Cüleybi'yi benden kim satın alır? O da diyor ki "Ya Resulullah, benim gibi birisini satmaya kalkışma. Elinde kalırım. Kimse beni almaz." diyor. Sen diyor Allah'ı ve Resulünü seven birisin. Bundan dolayı seviyor Resulullah. Bedeni fiziki çirkinliği Kalbindeki Allah sevgisi, Resulullah sevgisi o kadar ileri ki Resulullah'ın artık o çirkin, o adamın suretindeki çirkinlik, çirkinliği, siretindeki, yaşayışındaki, ahlakındaki, imanındaki o güzellik bütün bunları örtüyor ve güzelliğe dönüştür. Fakat nice kimsenin güzelliği de cehenneme girmesine sebep ediyor Kendisinin de başkasının da. Onun için güzellik ne kadar olursa olsun biz o güzelliklerimizi yaşayışımızın güzelliğiyle gerçek güzelliğe çevirelim. Kaldı ki güzellik de faaliydi. Bugün var. Yarın yok. Kimse olduğu gibi kalmıyor. Bu fani dünya yeri gelince dağları bile eritecek. Hani fena zamanı gelince dağlar bile un ufak olup dökülecek. Kaldı ki bir yat yaşayacağı 60 yıl 70 yıl, 80 yıl her zaman 25-30 yaş gibi kalacak değil. Kalmıyoruz niteki Zaman belli bir yaştan itibaren insanın güzelliğinin de maddi güç ve imkanların da aleyhine işliyor. Ama mümin zamanı ifade yerindeyse bedeninin fiziğinin aleyhine dahi işlese Ahiretinin lehine işletebilen insan. Zamandan bu şekilde istifade eden bir insan. O zaman şükretmiş oluruz. Bizi en güzel suretlere sahip kılmış olan Allah'a bu güzellikleri dolayısıyla hamd etmiş olabiliriz. Savvarakum ve ahsene suvarakum. Size suret verdi. Suretlerinizi de güzel yaptı. Öyle mi? Vallahi de öyle. Vallahi Bu tekebbür sebebi olamaz. Şükür sebebi olur olsa, olsa öyle olmalı. Ve dedik hem suretlerinizi güzel yaptı hem de çevrenizdeki kainatı size hoş ve temiz şeylerle rızıklandıracak şekilde bir rızık deposu yaptı. Rızık esbabı yaptı. Bir buğdayın Soframıza gelmesi için semavi ve arzi, beşeri ve kevni kaç tane güç ve sebep bir araya geliyor. Allah'ın güneşi, toprağı, toprakta o ekini bitirme gücü vesaireyi yaratmasından tutun. Gecenin bitkiler üzerindeki etkileri varıncaya kadar tutun. Efendim değirmenciye, fırıncıya varıncaya kadar bekle. Ne kadar kevni sebep ve beşeri kuvve sebebi, potansiyel güç ihliyata geçerek sebeple bunlar bir araya geliyor. Ve biz Cenab-ı Allah her ertemiz, hoş şeylerle rızıklandırıyoruz. Helal şeylerle rızıklandırıyoruz. Bunlar üzerinde düşünmek lazım. Tefekkür etmek lazım. Kainatın bir an için bu düzende olmadığını ama bizim de bu ihtiyaçlara muhtaç olduğumuzu düşünelim. Ve düşünün ki Cenab-ı Allah'ın dediği gibi Eferâ aytum ince alellâhu aleykumulleyle sarmeden Soruyor bize. Düşünün diyor. Düşünün ki Allah sizin için geceyi, üzerinizdeki geceyi ebedi kıldı. Aydınlığı size kim getiriyor? Bu sorular karşısında insan şunu hayret etmiyor mu? Bu insanlar niye düşünmüyor? Niye tefekkür etmiyor? Ondan sonra İnşallah aleykumu nهارا سرمدا. Femen yatiikum bileylin taskununa fihi. Düşünün. Düşünün ki Allah gündüzü sonsuza kadar uzattı. Çıkın bulacağınız geceyi size kim getirir? Kutup bölgelerine yakın aylarca gece aylarca gündüz oluyor. Ve yapılan araştırmalar o bölgelerde yaşayan insanların psikolojilerinin mutedil ülkeler, bölgelerde dünyanın mutedil kuşaklarında yaşayanlara göre çok farklı bir psikolojilerin olduklarını gösteriyor. Huzursuzlukları var, rahatsızlıkları var. Hatta bazı istatistiklere göre vaktiyle okumuştu kadarıyla yaş ortam bile etkilediği iddiaları var. Demek ki tüm bunlar bizim için birer nimet. O hoş ve temiz şeylerden rızıklandırmak için Cenab-ı Allah tüm kanunlarını bir inceleyin bak. Ya bunları sayıp dökebilir miyiz? Mümkün değil. Bunlar hepsi apayrı bir nimet, apayrı bir lütuf, apayrı bir ihsandır. Zâlikumullahu rabbukum diyor. İşte bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Bunları yapan Rabbiniz Allah'tır. Ve tebârakallâhu rabbul alemîn. Rabbinize hayranlık duyun. Bu hayranlık sizin onun önünde secdeye kapanmanıza sebep olur. Alemlerin Rabbi Allah'ın şanı ne mübarektir, ne yücedir. İşte 65. ayet-i kerime ifade yerindeyse bu derste anlattıklarımızın neticesini, hülasasını koyuyor, noktalıyor. Buyurun. Dinleyelim. Hat kesinelim. Bu ayet-i kerime ve benzeri ayet-i kerimeler bir Müslüman hayatının aralasıdır. Anayasasıdır. Hatta biricik yasasıdır. Bütün yasalar onun teferruatıdır. Huvel <gülüyor> hayy la ilahe illa o ölü değil, diri olandır ve kendisinden başka ilah olmayandır. Az önce ilah ile alakalı yaptığımız izahları hatırlıyorum. Ve kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. فَدْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُدِّينَ Geçen dersimizin son ayet-i kerimesinde neydi? Bana dua edin, siz duanızı kabul edeceğim. Dua dedik ibadet demektir. Ve burada hem dua hem ibadet ikisi beraber kastediliyor. Yani dua da bir ibadettir. İbadet de bir duadır. فَدْعُوهُ مُخْلِص۪يْنَ لَهُ الدِّينَ Yani madem ki ondan başka ilah yoktur ve hay ve sıfatını niye ismini özellikle zikrediyor? Çünkü insanların ilahlaştırdıkları Allah'ın dışındaki uydurma ilahlar ya fanidir Geçici bir süre ölse bile Gravun demişti ya ben sizin en yüce Rabbinizim. Ölecektir. Dolayısıyla sonunda ölecek olana hay denilmez. Kartlı ve kayıtlı hay denilir. Mutlak olarak hay denilmez. Hayatta olan denilmez. Onun için veya puttur. Hiç hayat eseri yok. Diri olandır o. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde fad'uhu muhlisin lehu'd-din. yani ibadetinizi yalnız ona halis kılanlar olarak ibadet ediniz. Yani dininizin tamamını onun için yaşayınız. Ondan aldığınız dini hükümleri onun için hayata uygulayınız. Resulünün size öğrettiği onun dinini onun için Yüce Yaratıcımız, İlahımız, Rabbimiz için yaşayın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her halükarda hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mah. Yani sizi onu İlah ve Rabb bilerek dinini ihlasla yaşama nimetine eriştirdiği için ve bu kainatı yukarıdaki ayet kelimelerde zikredildiği üzere hizmetinize sunduğu için övgülerinizin hepsi bütün övgüler ki ibadet allah Teala'yı övmektir bir veçhesiyle onu yüceltiyoruz, övüyoruz. Onun için ona itaat ediyoruz, ibadet ediyoruz, emirlerini yerine getiriyoruz. Onun dinine alternatif, şeriatine alternatif ne bir hukuk sistemi, ne bir ekonomik sistem, ne bir hayat sistemi görmüyoruz, kabul etmiyoruz. Bundan dolayı ona hamd ediyoruz ve hamdimiz yalnız alemlerin Allah'adır Evet, bugünkü dersimiz de burada nihayete eriyor ve diyoruz ki, yine Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği gibi, Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Hamd selamun aleyhi musidin elhamdülillahi rabbil yani güç ve azamet sahibi Rabbin her türlü eksiklikten münezzehtir onların o kafirlerin Rabbinizi nitelendirdiği her türlü eksiklikten ve şirk iddialarından münezzehtir bütün rasullere Selam olsun. Çünkü o Resullerin bizim üzerimizdeki hakları çok büyük. Onlar olmasaydı biz Allah'ın dinini doğru olarak anlayamaz, yaşayamazdık. Onun için biz onlara salat ve dua ederiz. Rabbim onların mertebelerini yücel Bizi de onlara yaklaştırmak suretiyle dünyada da ahirette de yücel Ahirette onlara yakın olmak isteyen Dünyada onlar gibi yaşamanın, onların şeriatinin gereğini yerine getirmenin yollarını arayarak yaşasın. Allah'ın izniyle ahirette onlar gibi. Daha doğrusu onların ara yakın olacaktır. Ve o alemlerin Rabbi. Varsa başka alemlerin Rabbi, ona hamd edelim. Varsa başka alemlerin Rabbi, ona ibadet edelim. Varsa başka alemlerin Rabbi, onun yasalarını, değerlerini, hükümlerini kabul edelim. Var mı? Yok. Halde bütün bunları ve benzeri hakikatleri biz yalnız ondan alır, yalnız ondan kabul ederiz ve bizi dünyada şaşkın kendi başımıza nasıl yaşayacağımızı, hayat sistemimizi nasıl şekillendireceğimizi, neye inanacağımızı bilmeden başıboş bırakmadığı için ona sonsuz hamdü senalar ederiz. Ee, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in lütuf, bereket ve ihsanını üzerimizden eksik etmesin. Bugümüzdeki ders inşallah 66. ayeti kerimeden devam edeceğiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.